Bugün e, sanıyorum bir ay kadar oldu bir e, konuğumuz vardı. Beyhan Uzunçarşılı Ziraat Mühendisi e, tekrar stüdyomuzda güzel bir haber için. E, İSKİ'nin atık su arıtma tesisi projesiyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan Gümüşdere Tarlaları kurtuldu. Belki basından da takip etmişsinizdir. Hem bunu konuşacağız e, süreci başından beri takip eden Beyhan Uzunçarşılığı'yla. Hem de e, bundan sonra neler e, yapılacak, e, neler yapılması düşünülüyor onları konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk Oya. <gülüyor> e, gerçekten güzel bir haberle e, buradasınız ve hani... E, e, bütün bu süreci hem nasıl e, takip ettiniz ve e, nasıl bu dava kazanıldı, Tarlalar ne, tekrar nasıl e, bir şekilde e, geri alındı? Hem bu süreci e, öğrenmek istiyorum hem de bir takım projelerden bahsediyorsunuz. Hı -hı, Basında hı -hı. da çıktı. O projelerin biraz ayrıntılarını konuşalım Falan istiyorum. Bugün, tabii çok sevinçli bir konuşma bir kere. Çok güzel bu stüdyoya geldiğim <gülüyor> ilk şeyi hatırlıyorum. O zaman He. bayağı bir e, umut tarafımız... Her zaman umudumuz vardı Mutlaka. o ayrı bir şey ama bugün tabii çok daha neşeli ve evet. şey daha da umut dolu geldim. Yani önümüzün açıldığını bilmek çok daha insana neşe evet. ve şey kaynağı oluyor. Valla nasıl yani kaybetmek ya da kazanmak diye al, şey yapmak istemiyorum ben bunu. Ee, şöyle bir şey tanım söyleyeyim size. Şimdi burasının değerini ve önemini anlatabilmek adına zaten mücadelemizdi. Çünkü çok değerli bir şey, alan, yani her zaman ben bunu söyledim, üretimin büyük yoğun olduğu bir alan, hı hı. üreticinin önemini ortaya koyduğumuz bir alan. İstanbul'un İstanbul bu kadar İstanbul yanı başında evet, çok önemli tarım arazileri burada. Evet, bayağı, çok önemli bir tarım arazisi burası. Hı hı. Ben her zaman şunu savundum insanlara da, yani e, hepimiz insanız, beni hademiz hı hı. ve en doğal hakkımız olan beslenme hakkımızı ön plana koymak durumundayız. Tabii nefes alma hakkımız, o her tür hakkımız var ama her şeyi siz yapabiliriz. Belki bu dünyada yani lüks arabalara binemeyebiliriz, büyük evlerde oturmayabiliriz. Ne bileyim her bir şey yap. fakat evet. gıdamız olmadan yaşayamayız. Evet. Şimdi burası o kadar değerli bir alanda ki burası... Bölge çapında Sarıyer bölgesinde bir kere yerel taze gıdasını sağlayan bir alanda üreticileriyle 100 senedir de sağlayan bir alan. Ben e, yani resmi kurumların diyeyim yanlış bir seçim yaptığını onlara bu alanın ne kadar değerli olduğunu anlatabilmek babına bu mücadeleye girdik. Hep beraber üreticilerle beraber de hı hı. girdik. Çünkü e, onlara da yani onlara bize sana ona diye hiçbir şekilde hiç kimseyi kategorize zaten etmem. Ama ülkemiz için yani kentimiz için, ülkemiz için bu alanın bize gerekli olduğunu göstermeye çalıştık. Hı hı. Ve onlar da bunu gördüler. Evet. E, değerini, önemini tabii kat kat da daha da zaten gerçek değeri buydu alanın. Ve mutlak tarım alanı statüsüne sokup Tarım Bakanlığımız bizi koruma altına aldı. Hepimiz hı hı. kazandı. Şimdi kazanmak Aslında lafını bir, kullanayım. yani öyle. Bir yanlış evet. karardan dönüldü. Evet, dönüldü. Yanlış bir karardan hı hı. dönüldü. Diyorum ya tabii ki yani hani... E, ...kamu yararına olan bir sürü ihtiyaç var tabii hı hı. ki her çapta. Ama yerler ve mekanlar tabii ki çok önemli bunların seçiminde. Belki bilemedi dedim her zaman onlarda. Buradaki oturduğum birinci konuşmada da aynı şeyi söylemiştim. E, şimdi e, e, araziyi ve de yapılan potansiyeli ön plana koyup da bir mücadeleyi başlattığınız zaman... Zaten insanlar ve hepimiz e, ülke çapında, kentimiz çapında iyi olması için, ileriye adım atabilmemiz için bir şeyler yapmaya çabalıyoruz. Yani evet. kişi bazlı da yapıyoruz, kurum bazlı da yapıyoruz, hükümet çapında da hep beraber bir şey evet. yapıyoruz. Çünkü burada yaşıyoruz yani dünyalıyız. Hani evet. bırakın Türkiye'yi, İstanbul'u bile bırakın dünyalıyız ve e, ne, bir insanız yani o kadar bir canlıyız. Şimdi onlar da çok güzel tabii bütün hepimiz çok sevindik. Yani üreticiler ayrı sevindi, Sarıyer Alka ayrı sevindi. Yani herkes sevindi. Herkes sevindi bu. Tabii başta kaç ben, dönümlük e, bir araziden söz ediyoruz? 600, 600 dönümlük dönüm, değil mi? Değil. Evet yani 590 evet. e, küsür bir alandan oldukça bahsediyoruz. Oldukça büyük bir alan. E, yani bostan denemez bayağı Yok, büyük tarım, tarım alanı, arazileri. Tarım kaç alanı, çiftçi e, burada? E, kaç? Bir fiil üretim yapan 650 çiftçi 650. var. Ama oradan istifade eden tabii e, buradan şimdi toptancısı var. İşte girdi sağlayan var. Şey, 1500-2000 kişiye yakın. Bir, bir e, ekonomik gelir sağlayan bir alan bir de yani sadece o insanlar değil. çok ciddi bir üretim var. Biraz önce siz sarı yer dediniz ama hı hı. E, ben kişisel olarak biliyorum. Benim annem Gayrettepe'de <gülüyor> oturuyor. Gümüşlerinin marununu alıyor yani. Evet kendi <gülüyor> evet. kendine zaten kendini göstermiş ve markalaşmış bir evet. yer yer. Ama şimdi biz bunu inşallah ikinci aşamaya Hı -hı. geçirebilmek için hemen zaten buna çok sevindik ama akabinde zaten böyle projelerimiz vardı. Daha da ileriye götürmek Hı -hı. için artık proje çalışmalarımızı da başlattık. Çünkü alanda hem hayvancılık var hem Hı -hı. süs bitkisi yetiştiriciliği var hem taze kapalı örtü altı üretim var hem açık alan tarla üretimi var. Yani e, komple bir. Ne diyeyim adına çiftlik diyemezsiniz artık. E, kendi, aslında kendi döngülerini sağlayabilecek, evet, sağlayabilecek yeterliliğe bir sahip bir evet. alan sadece bir organizasyon gerekiyor. Aynen öyle, aynen değil öyle, mi? aynen öyle. Şimdi yani tabii daha fikir ve çizim aşamasındayız hı hı. bunda. Hı hı. Buğday Derneği de yanımızda sağ olsunlar. Yani şimdi burada zaten bir doğal tarım yapılıyor. Yani zaten endüstriyel bir tarım yapılmıyor. Hı hı. Fakat daha da e, üreticinin bilinçlenmesi ve tüketiciyi de bilinçlendirmek adına çalışmalar başlatıyoruz. Hı hı. Onlar e, sağ olsun yine diyeceğim yanımızdalar. Eğitim çalışmalarında bizlere birebir yardımda bulunacaklar. Evet yani dernek olarak e, hı hı. çiftçiyle çalışma konusunda evet. eğitim çalışmalarının özellikle yerli tohumun e, hı hı. bir şekilde tekrar kazandırılması ve yaygınlaştırılması konusunda elimizden gelen desteği tabii ki vermek istiyoruz. Allah biz de bunu gay <gülüyor> yani bilincinde ve şükranı içindeyiz. Biliyoruz ne kadar önem <gülüyor> verdiğiniziz. Şimdi yerel tohumlarımız bile var diyeceğim ben size de daha ön plana çıkarmadık. Artık onlar hani aşama aşama konuşacağız. <gülüyor> Ama bu alanı el birliğiyle zaten hep beraber kentliye kazandırmak bütün amacımız zaten ve. E, yani ülke çapında da olsun bir model oluşturmak Hı -hı. ve dünyaya da örnek olmak. Yani bu kadar da iddialı belki diyeceksiniz ama burası orayı onu hak ediyor. Aslında dünyada böyle e, alanlar var evet. e, gerçekten. E, kentin e, hemen yanı başında. Kent tarımı demek biraz yanlış olur belki çünkü kentin tam içi değil, Hı -hı. çok dışı da değil. Ama Hı -hı. kentin hemen yanı başında e, bir şekilde kentin bir bölümünün gıda ihtiyacını karşılayabilecek ve doğrudan bir şekilde evet. E, alım e, evet alım satım yapılabilecek belli örnekler var. Hı hı. E, bu örnekler de bir şekilde model olarak e, alınabilir ama gümüşlere kendi modelini muhtemelen yaratacak. Çünkü e, çok unik bir Evet. Model. İstanbul zaten çok kendi başına başlı başına bir metropol. Hemen metropolün kıyısında böyle bir tarım alanı bir mücevher gibi neredeyse. Değil mi? Bu mücevhere değil mi? de gözümüz gibi evet. bakmamız gibi. Gözümüz <gülüyor> gibi bakacağız, bakacağız. Yani artık bakanlığımız da bu işe şey yaptığı için onlar da bize muhakkak ki desteklerini Hı -hı. esirgemeyecekler bu şey için. Şimdi dediğim gibi projeyi çalışmalarına Hı -hı. başladık. Daha tabii sevincimiz daha bu üç günlük evet. bu yani haberi almamız üç gün oldu. Şimdi tam karar e, bu e, alanın mutlak tarım alanı evet. olduğu ve aslında böyle bir tesis yapılamayacağı. Aynen e, şimdi kanunla bu <gülüyor> zaten toprak koruma kanunuyla da bu belirtilmiş <gülüyor> bir olay şimdi ziraat mühendisleri. Odamıza tabi burada çok teşekkür etmek istiyorum. Hı hı. Onlar e, bizim haberimiz olmadan e, araziye gelip toprak örnekleri alıp incelemelerde bulunup hı hı. çok güzel bir rapor hazırladılar. E, özellikle İstanbul Şubesi Ahmet Atalık. O rapor e, bakanlığımıza sunuldu. Hı hı. Ve gelip e, bilir de gelip burayı gördükleri zaman alanın değeri daha da ortaya çıktı. Ve bakanlık böyle bir koruma altına aldı. Zaten toprak koruma kanununda mutlak tarım alanlarına yapılaşmaya açılamaz, açılamaz. diye zaten maddesi var. Evet. Onlar da e, tabii ki bu kamu yararına olan bir yere başka bir mekana Hı -hı. yer bulacaklar tabii ki. Ee, evet. bu güzel karardan sonra neler yapılacak bölümünü isterseniz bir müzik arası verelim ondan sonra tamam. e, ki bölümde neler yapılacak, ne tür projeler düşünüyorsunuz konuşalım. Şimdi Step Kids'ten Memoirs of Grey adlı parçayı dinleyeceğiz. Once upon a time and kinetic my last dance watching puppets swing Down that Central Avenue, you know he's got his eye on you. That yeah, Lisa, oh she's a lucky love. Look at what you're The incredible dreams make the waking life parable, parable, parable. The memoirs remain. Programımıza devam ediyoruz. Ziraat Mühendisi Beyhan Uzunçarşılı ile Gümüşdere'deki tarlaların kurtulması ile ilgili İskele'nin atık su arıtma tesisi projesiyle yok olma tehdidiyle karşı karşıiydi 80 hektarlık bir bölümü bu tarlaların fakat son anda Gümüşdereli çiftçilerin de istemiyle Tarım Bakanlığı tekrar gelip incelemelerde bulundu ve alanı yeniden mutlak koruma alanı ilan etti ve buraya atık su arıtma tesisi değil hiçbir yapı. ...yazılaşmaya izin vermemesi gerektiğini söyledi. Evet e, Beyhan Hanım e, önümüzdeki günlerde gümüşleri için e, kapsamlı bir projeden bahsettiniz. Nasıl bir proje düşünüyor? Bu projenin amaçları ve ayakları neler? E, kentin hemen yanı başındaki bu alan nasıl değerlendirilebilir? Nasıl İstanbullu bu alanın farkına varabilir tekrar? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Zaten e, başta da söylediğimiz Hı -hı. gibi yani gümüşlere kendi aslında markasını yaratmış bir e, yer ama tabii daha bilinçlendirmek ve tüketiciyi de aracı or olmadan direkt Hı -hı. ürünlere ulaşabilme imkanı sağlayabilecek sürdürülebilir bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ve de bu e, alanı yani Sadece bu dönemlik değil nesillere aktarabileceğimiz özellikle çocukların hı hı. bu işte ön planda olmasını hedefliyoruz. Çünkü doğal tarım uygulamalarında zaten toprakta yorulmadığı için hiçbir şekilde size gayet güzel ürünler sunup sofralarınıza kadar getirdiği için o sofralarımıza gelen yiyeceklerinde çocuklarımızın nasıl geldiğini hangi aşamalardan geçip ne kadar zorluklarla o sofraya hı. geldiğini. ...öğrenebilmek ve de toprağa dokunabilmekleri için bu alanda yerler hazırlamayı düşünüyoruz. Belki okullar gelip buralarda işte şu anda daha tam projeyi hani çok sevinçli <gülüyor> ve üç günü olduğu için... Daha ...projenin çok ana, tem, evet, <gülüyor> ana temaları üzerinde tabii ki her türlü hemfikiriz ama çok açılım değil. Fakat dediğim gibi her tür şeyde mesela özellikle gıdada ziyan, israf konusu hepimizin biliyorsunuz <gülüyor> evet. şeyi bilinçlendirme çalışmaları ve Hı -hı. ben birinci programınızda da her yerde de söyledim. Siz toprağa dokunmadan hiçbir şekilde bunu ne görsel ortamda ne dijital ortamda ya da kitaplarda anlayamazsınız diye. Evet. Hatta geçen seferki konuşmamızda çileğini ağaçta bile yetiştiğini <gülüyor> sanan insanlar evet. olduğundan bahsetmiştik. Hı -hı. İşte bu sanan insanları artık sanmasın istiyoruz. Hı -hı. Gelsinler çilek nerede yetişiyor mesela onu görsünler. İşte salata... Nasıl benim soframa bir salata olarak geliyor ama bu toprakta ne haldedir nasıl ne kadar zamanda o hale gelir ya da nedir bunun şeyi bir tohum atıp da ve de kendi yerel tohumunuzu sizin öz Anadolu tohumunuzu atıp da ne hale gelip de bizim soframıza geliyor bunu öğrenmesi için. Herkese açık bir alan istiyoruz. Yani böyle gerçekten coşkuyla söylüyorum. Herkese örnek şimdi dış ülkelerde de bu hani kentsel tabii ki yakın şehirlerinde var ama... ...hani bizim vizyonumuz ve misyonumuz hı hı. çok daha başka yönlere... ...üretici hı hı. ve tüketici ayağının hı hı. olması daha da önemini hı hı. buranın kavrattıracak. Ee, i̇nşallah hep beraber yapacağız bunu zaten. Zaten yerel ölçekte yanımızda hı hı. yani... İnsanlar bu işe tabii çok daha coşkulu şu anda bakar hı hı. bakmaya başladılar. Yani örneğin ve modelin bütün Türkiye'de örnek modeller olacak kent içinde hı hı. veya kente yakın bölgelerde hı hı. bu proje çalışmasının diğer yerlerde de uygulanabilirliğini sağlamayı da hı hı. amaçlıyoruz ki hı hı. E, yerel ekonomiyi kalkındıralım. Biliyorsun 2014 yılı evet. Dünya Tarım e, Birleşmiş Milletler tarafından hı hı. E, Dünya Tarımında yerel ee, ...tarım işletmelerinin hı hı. işletmeleri yılı ilan edildi. Hı hı. Yani artık dünyada e, endüstriyel tarımın zararları da çok evet. açık ve net olarak görülmeye başlandığı için... ...artık e, biliyorsunuz e, bir şey potansiyeli de var dünyada. Yani gıda yetersizliği potansiyeli hı hı. var. Bugün bir milyon insan aç. Fakat bunu endüstriyel tarımın da doyuramayacağı artık anlaşıldı. Evet. Onun için yerel ölçekli hı hı. E, küçük işletmelerin modele dönüldü ve 2014 yılı bu alanda Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. Evet. Bu yine bizim bu projeyi e, daha da ön plana çıkarıyor ve önemini hı hı. açıklıyor bence. Onun için e, Türkiye'nin her tarafında uygulanabilir bir proje hı hı. ortamına bu geçsin ve ...belki bütün İstanbul'u doyuramaz... ...ama <gülüyor> yerel ölçekte... ...bir model oluşturup... ...kendi Sarıyer halkına... ...belki daha siz <gülüyor> dediniz tabii <gülüyor> şeyleri... ...kapasitesini ortaya koyup... ...kendi kendine dönen bir model olsun. Evet. Yani Gerçekten aslında bu İstanbul'un... ...diğer tarım alanları için de bir Hı -hı. model oluşturabilir. Çünkü evet. Beykoz tarafında da... ...bir takım tarımsal alanlar var. Silivri Hı -hı. tarafında da Doğru. bir takım tarımsal alanlar var. İşte Yakacık tarafında da bir takım tarımsal alanlar var. Belki İstanbul'un işte doğusunda... ...ya da işte güneyindeki... E, takım tarımsal Hı. alanlar için de bir örnek oluşturabilir. Eee Gümüşdere'deki model. Ee, biraz önce siz konuşurken çocuklar için bir eğitim alanı olacak derken gerçekten çok heyecan verici e, şeyler bunlar, projeler. Çünkü e, kentte çocukların işte nasıl yetiştiğini yetiştiğini bu ürünlerin nasıl yetiştiğini bilmeden e, Sofraya gelen e, Gıdanın değerini tam anlamıyla Belki o değer Lafla söyleniyor ama Lafla ne yazık ki o değer Doğru. tam olarak anlaşılmıyor Dediğiniz evet. gibi toprağa bir şekilde Ellemesi Hı -hı. gerekiyor çocukların Ben bir rakam vermek istiyorum Tasarruf bu anlamda çok önemli Belki Gümüşdere'deki proje e, Bu farkındalığı da yaratır e, Diye düşündüm siz konuşurken İstanbul'a gelen her gün gelen gıda hale giren gıda kamyonu sayısı meyve ve sebze kamyonu sayısı 1000 Ve meyve ve sebze kamyonun 1000 kamyondan 250'si ne yazık ki helak oluyor Maalesef. Ve %25 gibi bir kayıp inanılmaz korkunç ve ürkütücü bir kayıp Ve ta Antalyalardan Erzurum'dan İzmir'den işte ya. neyse Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Çiftçiler işte verimi arttırmak uğruna işte toprağı da ilaçlayarak bir şekilde toprağın yorulması uğruna bu gıdaları evet. yetiştirip İstanbul'a gönderiyorlar ve onun da aslında yerelde gıda üretimi bu anlamda. Çok çok daha fazla çok çok önem kazanıyor. De. Hem insanlar yerelde o gıdanın nasıl üretildiğini ve sofraya nasıl geldiğini görmüş oluyorlar. Hem de o gıdalar işte daha doğal yöntemlerle bir şekilde üretiliyor ve işte karbon salımına neden olmadan çok fazla ulaşım maliyetlerine neden olmadan hemen tüketiciye evet. ulaştırılabiliyor. Gerçekten bu anlamda pek çok çıktısı olan bir proje var aslında önümüzde Çok önemli. Yani şu anda siz 250 kamyon dediğiniz zaman ben şöyle bir durdum. Yani o 250 kamyon. şimdi burası bir de öyle de bir şey tabii ki projenin ayaklarından biri yani içinde olan bir şey. E geri dönüşüm Kompost hı hı. üretimi yapılacak burada evet. tabii ki. Evet, Şimdi o yaparım. 250 kamyonun bir anda ne kadar bir kompost olacağı şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> durdum ve tekrar toprağın canlılığını yitirmeden zaten önemli olan bu toprak canlı bir materyal yani. İçinde bilmediğiniz milyarlarca mikroorganizma var yani binlerce hayvan yaşıyor ki o toprağı oluşturabilmek için oluşuyor. Siz bunu şimdi bu toprağa ağır iş makineleriyle, e, bir sürü kimyevi gübrelerle. Ondan sonra tabii ki hastalanacak. Hastalanınca ilaçlarla. Yaptığınız toprağın canlılığı zaten daha fazla ürün, daha fazla ürünü alanı Bugün dünyanın zaten derdi bu biliyorsunuz. Evet. Karbon salımına gelirseniz işte Kasım ayında daha havalar yeni yeni soğumaya evet. başladı tarım alanında yani bu ayrı bir tabii ki konu <gülüyor> şey ama yine hepsi içinde olduğu için önemini evet. e zaten biraz olsun iklim değişikliğine evet, en çok, en çok olan, neden %50 olan %50'den fazla gıda Aynen. ulaşımı nedeniyle Evet. Abi evet. şöyle de bir şey var üretim mesela yani evet üretim zaten hatasını anlaşıldığı için artık enisi tabii ki doyurmak zorundayız. <gülüyor> Dünya nüfusu gittikçe çoğalıyor. Bu çok doğal fakat dediğim gibi 1 milyon Aç var evet. ama bir milyar üç yüzde obez insan var. Bakın buraya dikkat evet, edin. Bu çok önemli. Bu çok önemli bir nokta. Hı -hı. Ne yediğimizi artık bilincine varmak durumundayız. Yani şimdi yediğimiz her şeyin bize yarıyor mu yaramıyor mu? Vücudumuza ne gibi bir zararı oluyor? Hı -hı. Yani e, o kadar çok anlatacağım size bu konuda şey vardı evet, ki ama işte bu, bu şeyler bu, inşallah bu hı -hı. alanda... Daha da tabii ki çok herkes de bu konuda daha duyar. Bu alan bir model bu konuda da oluşturacak. Hı hı. Kendi kendine bir tarım alanı da nasıl dönebilir? Hı hı. Kendi döngüsü içinde hiçbir girdi e, hı hı. kullanmadan nasıl dönebilir? Ve üreticinin hem yani şunu her yerde zaten duymuşsunuzdur. Hı hı. Ben de bu şeydir yani. Hı hı. Ekolojik demek zaten ekonomik demektir. <gülüyor> evet. Yani bu o kadar güzel bir kelime ve doğru bir kelime ki. Şimdi kendi döngüsü içinde çalıştığınız zaman o hı hı. E, üretim alanında da bu herkese yarayacak. Girdi sağlamını, girdi maliyetlerini düşüreceği. E, i̇nsanların sağlık açısından problemlerinin olmayacağı bu gıdalarla. Yani hı hı. o kadar çok anlatabileceğimiz çok bir ayak var, var. ki. Şimdi çok Şimdi sizin çok, çok söylediklerinizden yani. ben kısaca not aldım. Hı hı. E, hem üreticinin kazancı olacak hı hı. burada. E, kendisi işte ilaç atmadığı için hem kendi sağlığını koruyacak hem evet. de e, çevrenin sağlığını koruyacak. Hem de e, bir şekilde maliyetleri de düşmüş olacak muhtemelen. Evet. Ee, toprak kazanacak doğa kazanacak yeraltı suyu kaynakları kazanacak ya, ya. <gülüyor> ee, tüketici kazanacak doğrudan gıdaya ulaşabildiği için evet. ve sağlıklı beslendiği için ee, eğitimlerle işte çocuklardan bahsettiniz ee, Hı -hı. bu farkındalıkla bir kent kazanacak aslında. İnşallah. Ve gelecek kuşaklar evet kazanacak. Önemli olan o biz bugün ne varız bir model yarın yokuz olacak. mühim olan sürdürülebilir olması yani alanı sadece hı hı. kazandık tamam çok güzel burası bir birinci sınıf marjinal olan ama biz bunu eğer tüketirsek her çapta zaten toprak dediğim gibi canlı bir şey öldürdükten sonra üstünde zaten hiçbir şey ne üretebilirsiniz Doğru. ne alabilirsiniz hı hı. ne kentli kazanır ne köylü kazanır ne çiftçi kazanır hı. ne doğa kazanır. Falan, Onun için Gümüşdere hepimizin, sarılacağız. Sarılacağız. Hepimizin, evet, hepimizi. hepimizin geleceği için korumamız gerekiyor. Gümüşdere'yi de diğer tarım alanlarında evet, tabii evet. ki. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim her şey için. Ayrıca bu mücadeleyi de başından sonuna takip eden. Sağ olun. <gülüyor> Yanımızda evet. olduğunuz için ben Buday Derneği'ne özellikle zaten teşekkür ediyorum. Onun namına size... Oya Ayman'a çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu konuda gerçekten sizin derneğiniz ve şansınız adına söylüyorum. Çok büyük özveriyle... Farkındalık yaratmaya çalışıyorsunuz ki çok güzel yaratıldı zaten inanıyorum organik pazarlarla yaptığınız bir sürü projelerle tuttu dolar hepsini takipteyiz Hı -hı. zaten <gülüyor> <gülüyor> hepsini burada da çok güzel el birliğiyle inşallah, i̇nşallah. kazandığım evet. bir proje yapacağız. Hep birlikte yapacağız. aslında Hı -hı. Hep bir birlikte. şekilde devam edeceğiz gelecek Hı -hı. kuşaklar için bu alanların korunmasına ağzınıza sağlık tekrar çok teşekkürler programımızı her zaman olduğu gibi sizleri yüzde yüz ekolojik pazarlara davet ederek kapatmak istiyorum. Diyorum. Bugün Bakırköy'de, cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde, pazar günleri de Kartal'da kuruluyor. Yüzde yüz ekolojik pazarlar. Sağlıklı beslenmek, toprağın, suyun, hamanın geleceği için ve doğa dostu üreticiyi desteklemek için sizleri bekliyoruz. Hepinize hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam